Allah üç konudan oluşuyor. Birincisi cennet ehlinin rablerinden cenneti istemeleri ve rablerinin de onların istemesine, onların çağrısına, duasına cevap vermesi. Birincisi bu. İkincisi cennetin isimleri ve o isimlerin manaları. Üçüncüsü de cennetlerin adedi hakkında olacaktır. İnşallah. Üç başlık altında. dedi ki, birinci başlığımız, cennet ehli olan insanlar, ki akıl sahipleridir, bunlar Allah Azze ve Celle'den cenneti talep ederler, isterler. Allah da onların bu isteklerine cevap veriyor. Bize bu konuşmayı, bu arada geçen münazarayı Kur'an aktarıyor. Muttakilerden, akıl sahiplerinden hikaye ile Allah Azze ve Celle o muttaki kullarından haber vererek bize anlatıyor. İşte ayet-i kerime, Ali İmran Suresi 193-194-195 Rabbe in mena en aminu Ey Rabbimiz biz bir çağırıcının çağrısını davetçinin davetini imana çağıran iman edin diye çağıran bir çağırıcı davetçinin davetini işittik icabet edip iman ettik Ey Rabbimiz biz ona iman et Buradaki çağırıcıyla kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir kardeşim. Nebimiz aleyhissalatu vesselam bizi neye çağırıyor? İmana ve İslam'a çağırıyor. İşte müttakiler diyorlar ki biz bu çağırıcının sesini işittik. Dünyadayken biz bunu işittik ve iman ettik. Rabbena aynı o akıl sahipleri müttakiler devam ediyor Rabbenâ irabbim isfâfir lenâ min hudenâ bizim günahlarımızı bağışla ve keşfir annâ ve bizim taksiratlarımızı, kötülüklerimizi ört kapat ve tevessena me'al ve bizi iyilerle beraber ebrar olan kimselerle beraber muttakilerle beraber vefat ettir. Yani onların zümrüsünde vefat etti. Onların topluluğunda bizi haşiret. Birçok peygamberin duası, Aleyhi selam onların üzerine olsun, hep böyleydi. -hıkna ve ben elhikna ve elhikna bi salihin, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın duası, bizi salihler arasına, beni salihler arasına kattı diyor. Birçok peygamberin bu ve buna benzer duaları vardı hep Salihlerle Haş olmak istemişler Çünkü Salihler Allah'ın katında sevimli kimselerdi Allah'ın sevdiği insanlar bulakelellediğine <gülüyor> enam Allahu aleyhim onlar Allah'ın nimet verdiği kimselerdi. Minenlebi <gülüyor> yine nebilerden ve <gülüyor> sı ve çok doğru sözde olan kimselerden ve <gülüyor> şuhade ve şeylerden şehitlerden ve salihine ve salihlerden bu kimseleri bu kimselerden nimet verdiği kimseler. İşte bunlar öğren kimselerdir. <gülüyor> Ulake hasuna rafiqa onların arkadaşlığı ne güzel. Bu salihlerin, şehitlerin, sıddıkların ve peygamberlerin dostluğu, arkadaşlığı çok güzel. Evet bu akıl sahibi kimseler kardeşlerim devam ediyor. Dua etmeye devam ediyorlar. Bakın Kur'an'ı bir dua bu. Rabbena ve atina ma ve ala ruslik Ey Rabbimiz! Rasullerin üzerine vaad ettiğin yani Rasullerin vasıtasıyla bizlere söz verdiğin vaad ettiğin şeyi bize ver. Vela tuğzina yelmel kıyame. Kıyamet günü bizi rezil rüsvayı eyleme. Yani <gülüyor> adi kimselerden, cezayı hak eden kimselerden yapma. <gülüyor> İnneke la tuhlif mi'ad. Muhakkak ki sen sözüne verdiğin vaade muhalefet etmezsin. Vaadinden sen dönmezsin. Böyle dua ediyorlar. Ondan sonra Rabbul Alemin onlara icabet ediyor. Sonraki gelen ayet-i kerimeler çok enterasandır. Buralar gerçekten insanın kalbini harekete geçiriyor adeta. Böyle insanlara Rabbul Alemin Kur'an'da icabet ettiğini haber veriyor. Dikkat edin. Diyor ki, فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Rableri onlara icabet etti. Rableri onların duasına icabet etti. Yani duasını kabul etti. فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ la udhiu amel minkum. Ben sizden hiçbir kimsenin amel eden, salih amel yapan hiç kimsenin amelini boşa çıkarma. Mindekerun alınta. İster kadın ister erkek ister kadın olsun fark etme. Mindekerun Salih ameli işleyen kadın olsun erkek olsun hiçbirinizin amelini boşa çıkartma diyor? Bu dua eden kimselere, salih amel işleyen mutlak kimselere. Allah Teala'nın cevabı, icabeti, duayı kabulü. Onlar kim? Felddina hajru, felddina hajru ve uçurucu min Onlar hicret edenler, memleketlerinden çıkartılanlar ve ıddifi sebili. Benim yolumda diyor Allah Azze ve Celle, eziyete maruz kalanlar, eziyet görenler ve qatilu ve qutilu, savaşanlar. Öldürlenler, öldürülenler. Le ukaffiranna anhum ve le udkhilannahum jennat. Onları kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere gireceğim. Ve le udkhilannahum jennatin tejri min tahtiha anhar, nuzulan savabam min indillah. Allah'ın katından bir sevap. Allah'ın katından bir sevap olmak üzere cennete girdireceğim. Vallahi اِنْ دَهُوا هُسْنِكْ تَوَعْبُ Sevabın en güzeli ise Allah'ın katınları. Çok enteresandır. Bu ayet-i kerimelerin peşine bir baksanız, orada Allah Azze ve Celle diyor ki, hemen peşinizde وَلَا <gülüyor> يَغُرَّنْنَكَ تَقَلِّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ فِي الْبِلَادِ Sakına, sakın kafirlerin böyle diyar diyar dolaşması, gezilmesi seni aldatmasın. مَتَعُونْ غَلِينٌ ثُمَّ مَاَوْا هُمْ Az bir geçimliktir. Yani sadece dünyada kaldıkları müddetçe az bir geçimlik. Az bir meta, az bir faydalanma. Azıcık bir dünya mal. Sümme cehennem. Sor, onların yeri, yurdu cehennemdir. Ondan sonra da moral veriyor bu muttakilere. Sakın şu kafirlere, şu zındık insanlara bakmayın. Dünyada diya diya dolaşmaları, dünyalarını cennet edinip her türlü şeyi yapmaları. Onların zenginlik içerisinde, şatafat içerisinde olması, makam ve mevki sahip olması siz aldat. muttakilere vaad edilen cennet. Võudel <gülüyor> muttehun, muhtakilere vaat edilen, söz verilen cennet. Ve o biraz sonra inşallah isimlerinde de göreceğiz. Ebedilik yurdudur kardeşlerim. Buna talip olun. Allah Azze ve Celle bu ayetle bu ayetten hareketle Allah Azze ve Celle kendisine en çok dua eden en fazla seslenen en çok isteyen kimseyi seviyor biliyor musunuz? Sübhanallah. Yani Allah Azze ve Celle kendisine dua edilmesinden hoşlanıyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam dua huvel ibadet. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin özüdür. O zaman duayı çoğaltacağız. Ancak duayı çoğaltmakla birlikte akabini Allah'a bırakacak, Arkasını, sonunu Allah'a bırakacağım. Dua ettim, kabul et, edilmedi, yok. Bu yanlış bir düşünce. Dua mutlaka kabul ediliyor. Üç şekilde. Sayın hadiste geldiği üzere. Birincisi kişinin ya günahları siliniyor. Birincisi diyelim... Ee, Duaya icabet ediliyor, istenilen şey veriliyor. Yahut icabet edilmiyor, günahları siliniyor. Yahut da Allah Azze ve Celle onu ahirete bırakıyor ki orada o duası sebebiyle, o ibadeti sebebiyle ona ikram ve izlete bulun. Süfyanallah. Yeter ki bir kul kalben, yani kalbi hazırken, kalbiyle dili birken demek, dua etsin Allah'ın izniyle o boşa gitmiyor. Mesela bir sıkıntınız olabilir, borcunuz olabilir, derdiniz, hastalığınız, musibetiniz olabilir. Yeter ki cani gönülden bir insan dua etsin, o boşa gitmiyor ha. Ama insan o kadar acelecidir ki <gülüyor> insan aceleci yaratılmıştır. <gülüyor> ve insan acelecidir. İki şekilde Kur'an'da ifadesi var bunun. İnsanın aceleci olduğuna dair. Hemen ister ki Dua ettiği şey şah önüne gelir. Gökten zem bile düşsün. Ve bütün sıkıntılar dağılsın. E o zaman o zaman dünya dünya yani ne var yani dünyada yaşamaya? Çok kolay. E burada biraz şöyle e, takriben 60 yıl, 50 yıl 70 yıl insan sıkıntı çekecek ki ondan sonra bu cefadan sonra da sefa sürsün. İmtihan dünyası. Sıkıntı çekmeden olur mu? Evet. Allah Azze ve Celle kendisine dua edilmesini istiyor. Ve bir sahih hadiste من لم يسأل الله يا غدب يا Kim Allah'tan istemezse, dua etmezse, Allah ona gazap eder diyor. Subhanallah. Bir, aslında bu ne biliyor musunuz? Bir büyüklenme, bir kibirlenmedir. Allah ise اِنَّهُ la يُحِبَّ الْمُسْتَكْبِرِينَ kibirlenenleri sevmez. Yani sanki benim duaya ihtiyacım yok. Allah'tan bir şey dilemeye, istemeye, sıkıntımı gidermesini e, çağırmama ihtiyacı, ihtiyacım yok gibi bir anlayış kibirlenmedir, büyüklenmedir. Allah ise kibirlenenleri sevmez kardeşlerim. Onun için sürekli Allahu Teala'ya dua edeceğiz. Hem bilinen namazın içerisinde, namazın dışındaki dualı Allah, hem de e, tabii ki kendi diliğimiz üzere ihtiyacımızı dile getireceğiz. İnsanların diliğinin dilinin farklı farklı olması yine Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Ve min ve zaktilah el ve el Onun ayetlerindendir diyor. Sizin dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı, farklı olması, birbirinden farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. İnnefi daleke لَآيَاتِ لِلْعَالِم۪ينَ Bu, bunda var ya bunda, alimler için yani bilen kimseler için bir ayetler vardır. Onun için dilimizin döndüğü müddetçe allah Teala'yı zikredeceğiz ve dua edeceğiz. Hiçbir fasit bozuk inanç İman üzere galebe çalamaz kardeşlerim. İman ehli kimseler Araf suresinde diyor, diyor ki Allah azze ve celle onlardan bahsederken Elhamdülillah hedan hedana lihaza ve ma kumna linehde levla hedanallah bize bunu hidayet eden yani imana hidayet eden Allah'a hamd olsun. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi biz hidayet bulamazdık. Diyor. Bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam bile söylüyor biliyor musunuz? Hem de hendek harbinde sıcak bir taraftan açlık, son derece açlık herkes açlıktan kıvranıyor. Aleyhissalatü vesselam ve sahabiler karınlarına taş bağlamışlar açlıktan. Böyle bir dönemde. Ve müşriklerin her an gelmesi bastırması korkusu var. Ve onlar o sıcakta o açlık içerisinde o bitkinlik içerisinde canla başla hendeyi kazmak için çalışıyor Hendeyi kazacaklar çünkü sebeplere yapışıyor içlerinde bir peygamber olmasına rağmen sebeplere yapışıp kafirleri defetmek, etmek Medine'yi savunmak Müslümanları kendi ailelerini ezlarını namuslarını dinlerini korumak için elinden geleni yapıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olarak onların içerisinde ve o da aynı şekilde hendekte çalışıyor ve toprak taşıyor. Ve toprağın böyle taşırken diyor ki, Sübhanallah, o mübarek dilinden şu sözler dökülüyor. Allah'a yemin olsun ki Allah olmasaydı biz hidayet bulamazdık. Biz hidayete gelemedik. Ne uğruştu tartık ne namaz kılardık. Ve enzil aleyna sakinaten ey Rabbimiz diyor burada üzerimize sekineti indir. Sakinliği indir. Ve tabbidil aqdama. Ve thabbitil aqdama illa illa biz düşmanla karşılaştığımız zaman ayaklarımıza sebat ver. Yani müşrikler karşıdan geldiğinde şu en gerisini de en gerisinde bizim ayaklarımıza sebat veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hem toprağı bir naklediyor, taşıyor, kazıyor, canla başla çalışıyor, hem de bunları söylüyor. Vel müşriküne gadbegav aleyna müşrikler bize karşı hadde açtılar. İzâ erâdu fitneten onlar fitneyi istedikleri zaman ebeyna biz geri durdu. Şu sözlere bakın. Eğer Allah olmasaydı biz hidayet doğru yolu bulamazdık. Ne oruçlu tutardık ne namaz kılardık. Dedi. Nasıl bunu aleyhissalatü vesselam'ın sözü? Kur'an'dan sonra ikinci mübarek söz. Evet. Demek ki Allah'ın bize olan hidayeti iman nimeti kardeşlerin bunun üzerinde başka bir şey yok. Çok büyük bir şey. Büyük bir lütuf. Allah'ın taftir etmesidir, seçmesidir, üstün kılmasıdır. Elbette insan ihtiyarıyla imanı seçer ama Allah'ın lütfu, tevfik başarısı olmadan, onun yardım olmadan olmaz. O yüzden şu üzerinde bulunduğumuz iman son sonsuz şükürler olsun. Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadiste Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste radiyallahu an Resulullah aleyhissellem adamı bir tanesine soruyor. Sen diyor namazda ne okuyorsun? Namazlarında ne okuyorsun diyor. Yani bu tahiyatta hani et tahiyatu lillahi diye okuduğumuz teşehhütlerde, tahiyyatlarda, sonra salli bari, ondan sonra ne okuyorsun diyor sorduğunda, adam diyor ki <gülüyor> ben diyor, önce e, teşehhüdümü yapıyorum yani <gülüyor> çünkü aleyhissalatü vesselam onlara öğretmişti bilmeyenlere de bilenler, o dönemdeki sahabiler öğretiyorlar bunu okuyorum ondan sonra da diyor ki Allahümme cennete ey Allah'ım senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınıyorum diyor bu şekilde söylüyorum diyor ve diyor ki ben diyor senin ve Muaz'ın dendenesini yani mırıldanmasını bilmiyorum ben sadece Allah'tan cenneti istiyor ve cehennemden de Allah'a sığınıyorum senin ve diyor Muaz'ın Mırıldandığı şeyleri yapamıyorum. Bilemiyorum. Bunlara güç yetiremiyorum. Diyor. Sahabelerden o günkü e, <gülüyor> Araplardan herhangi bir adam. Çok fazla böyle bilgisi olmayan. Sıradan bir insan. Yani Muaz ki Muaz bin Ceben radıyallahu anh sahabelerin alimlerinden birisi. Uzun ayetler okuyor. Efendimiz uzun dualar yapıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine zaten daha fazla dua eden, daha fazla Kur'an okuyan yok. Adam o ikisini kast ederek diyor ki hem Aleyhisselatü Vesselam hem Muazze. Bence sizin yaptığınız gibi yapamıyorum. Yani sizin mırıldandığınız gibi çok şeyler söylemiyorum. Sadece cenneti istiyorum. Ve cehennemden de Allah'a seviyorum. Sübhanallah. Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabına bakın. Biz de onun etrafında dönüyoruz diyor. La ilahe illallah. Bir de senin söylediklerin etrafında dolaşıyoruz diyor. Yani senin söylediğin aynı şeyleri söylüyoruz biraz daha fazlasını söylüyoruz demek istiyor. Adam ne istiyor oradan? Orada duasında اللهم اني اسالكَ الجنه. Ey Allah'ım senden cennet isterim diyor. Demek ki cenneti isteme muttakileri akıl sahiplerinin yapacağı bir iş. Cennet mutlaka istemeyecek. Allahümme inni eselükel <Sessizlik> cennete ve uzuke Çok kısa bir dua. Bunu yapın. Ne zaman? Tahiyyat, salli, barik, dört şeyden Allah'a sığınma. Ondan sonra da bunu yapabilirsiniz. Allahümme inni eselükel <Sessizlik> cenne Ey Allah'ım senden cennet ister. Ve <Sessizlik> cehennemden de sanasındır. Çok basit. Bundan gafil olmayın. Cenneti Allah'tan isteyin. Hem de çok çok isteyin. Çünkü Allah Azze ve Celle biraz önce ifade ettiğim gibi kendisinden istenilmesini seviyor. Kendisine böyle velil, hakir bir şekilde el açmış bir vaziyette yalvarılmasını, devamlı kendisine zikredilmesini istiyor. Rabbul Alemin bizi bu fıtrat üzeri aldı. Bu fıtratı korumak gerekiyor. Demek ki kardeşlerim e, muhtakile akıl sahipleri laflarından cenneti isterler. Allah Azze ve Celle de inşallah onlara icabet edecek. Rabbim biz senden cenneti istiyoruz. Bize cenneti nasip eyle. Bize vaat ettiğin rasullerin üzerine, rasullerin vasıtası vasıtasına bize vaat ettiğin o firdeviz cennetlerini nasip eyle. Bizi sevdiklerimizle beraber orada buluştur. Hay Allah. Im. Evet ikinci konu cennetin isimleri ve onların manaları hakkında konuşalım. Birinci isim cennet kelimesi. Cennet diğer bir manada bahçe demektir. Ve nimetlerden, lezzetlerden, böyle e, güzel manzaralardan, şaşalı, görkemli manzaralardan ve göz aydınlığı olan her türlü gözün yani görüp de hoşuna gittiği böyle nefislerin çektiği her şeyi içerisine alan bir manadır cennet. Kelime manası bahçe. Ama bunların hepsine şamildir. Bütün nimetlere güzelliklerin hepsine şamildir. Bu cennet ismi. Birincisi cennet. İkincisi Darus Salam, selam yurdu, esenlik yurdu. Evet. Allah Azze ve Celle bu isimle isimlendirdi ki Enam suresi 127 C. ayet kerecede, Lhum darus salameen la Rabbihim. Onlar için yani muttakiler için Rableri katında selam yurdu vardır, darus selam vardır. bima ve Allah Azze ve Celle onların yaptık, yaptıkları şey sebebiyle Onların bir dostudur. Allah velid, Allah Allah müminlerin dostudur velisidir. Yine Yunus suresinde gelen bir ayet kelimede 25. Vallahu yedua ila daris Bak Allah selam yurduna, esenlik yurduna çağır. Ve yehdi men yeshau ila sratin Ve dilediği kimseyi de dost doğru yola hidayet eder. O yolu gösterir. Allah'ın bizi onlardan kıl. Selam yurdu bu isim yani öyle bir isim ki Allah'ın isimlerinden kardeşlerim. Allah'ın 99 tane sayılabilen isim var. Onun sevkinde de, onun üstünde de isimleri vardır. Aleyhissalatu hani Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadis. Her kim bu Allah'ın 99 güzel ismi vardır. Bunu sayarsa cennete girer diyor ya o isimlerden bir tanesi de selam. Hani biz diyoruz ya Allahümme entes selam Ey Allah'ın sen selamsın Allahümme entes selam ve minke selam. Selam da sen bendir. Namazdan sonra bunu söylüyoruz ya işte Allah azze ve celle selamdır. Yani isimlerinden biri de selam. Dolayısıyla cenneti de böyle isimlendirmiştir. Cennette selam var. Bir, cennet ehli kendi arasında vaqiilen selamın selama ayet kerimesi göre birbirine selam verirler. İki, Melekler onlara selam verir. Bakın meleklerle beraberiz orada. Vel menaker ye dukhuluna min kulli babin selam. Melekler her kapıdan onlara girerler ve onların üzerine selam verirler. İkincisi meleklerin selamı. 3 Allahu Teala'nın selamı ki selamların en mükemmeli, selamların en yücesi Onların o cennet ehlinin üzerinden لَهُمْ تِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ Yasin suresinde geldiği üzere onlar için, muttakiler için orada meyveler vardır ve vaad olundukları şey vardır selamun غَوْلًا مِنْ Rahim Rahim olan Rab'den bir selam vardır. Selam sözü vardır. Allahu Teala o cennet ehlinin üzerinden cennet ehline oradaki kimselere selam verecek. Orada boş söz yoktur. Orada lagu etme yoktur. Orada kötü olan ifadeler, küfürler, sövmeler yok. Orada güzel söz vardır. Selam. İşte bu yüzden aleyhissalatü vesselam şu dünyada selamın yayılmasını istiyor. Selamı aranızda yayın. Çünkü selam yayıldığı zaman ne oluyor? O Selam vasıtasıyla kişiler arasında bir ülfet meydana geliyor, bir sıcaklık meydana geliyor. O yüzden silah ve selam, Yahudiler sizin selamınıza ve amin demenize e, haset ettikleri gibi hiçbir şey haset etmezlerdi. Bu birlikteliği sağlıyor çünkü. Üçüncü isim, Darül دارülخل... Khul ebedilik yurdu. Bu isimle isimlendirildi cennet. Çünkü oradan artık bir yolculuk yok. Başka bir yere. Başka bir yere geçiş yoktu. Ebedi orada kalmaman. Allah Azze ve Celle e, Hud Suresi 108. ayet atanı Kerime'de Atan mecizib, tükenmeyen bir nimet, tükenmeyen bir hediye tükenmeyen bir nimet vardır. Bir başka ayet kerede innaha da la rizguna maalehu min nafar. İşte bu bizim rızgımızdır diyor Allah Azze ve Celle. Ee, Onun için tükenme, bitme söz konusu de değildi. Tılkal cennetlâtı, tılkal cennetlâtı voda müttaqun, müttaki muttakilere söz verilen cennet, o kuluha daimun ve viluha onun yiyecekleri daimidir tükenmez ve gölgeleri de daimidir. İşte bundan dolayı cennet bu ismi almıştı. Darul Hult ismini almıştı. Murat bana bir soru verir canım? Kardeşlerim, <gülüyor> cennetin kapısından itibaren içerisindeki şeyleri tanımaya başlıyoruz. Öğrenmeye başlıyoruz. Herhangi bir insan bir ticari bir şey alacağı zaman, alışveriş yapacağı zaman onu araştırır. En güzelini almaya çalışır. Aldıktan sonra da kolay kolay ondan dönüş olmaz. İnşallah biz de bu vaktan cenneti en güzel şekilde tanır veya tanıtabilirsek oraya girdikten sonra bir daha çıkış yok. Ama Oraya girer e, girmeden önce girdirecek amelleri yapmak lazım. Onun için biz hem cenneti tasvir etmeye hem de oraya götürecek amelleri söylemeye çalışıyoruz. Onun için biraz sabırlı olun inşallah. Oraya girdikten sonra bir daha kimse çıkmak istemeyecek. Hatırlayın geçtiğimiz der e, sohbetlerde. Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasını anlatıyordu. Çok uzunca bir rüya. En sonunda melekler ona şöyle uzakta, yüksekte bir makam gösteriyor. Diyorlar ki, burası senin makamın. Aleyhisselatü Vesselam çok hoşuna gidiyor. Bırakın ben yerime geçeyim. Hayır diyor. Senin dünyada yapacağın işler var. Yani <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'a o yeri gösterildiği halde rüyasında <gülüyor> Orası müsaade ona oraya gitmesine müsaade edilmemiştir. Niye? Zamanı var çünkü. Yani insan bu dünyayı yaşayacak. Bu köprüden geçecek. Sonra toprağın altında Allah'ın takdir ettiği kadar ta ki kıyamete kadar orada berzah aleminde inşallah sahiplerden ise cennet nimetleriyle nimetlenecek. Ondan sonra gerçek manada cennet elde edecek. Evet, dördüncü, dördüncü isim Darul Mukameh yani kalma yeri, karar yeri. Allah Azze ve Celle e, Fatır suresinde وَقَالُ الْحَمْدِ لِلّٰهِ الَّذِي an عَنَّ Dediler ki, bu takiler bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamd olsun. اِنَّ rabbena لَا غَفُورٌ şekur Muhakkak ki bizim Rabbimiz çok bağışlayan ve şükre karşılık verendir. Şekur şükre, şükre karşılık verendir. Yani yapılan işin karşılığını verendir. elledi ahallena daral mukametimin fadli ve kendi fazlından, lütfundan bize kalma yurdunu veren oraya yerleştiren la yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha l'ğub. Artık orada o darın mukamede bize ne bir yorgunluk ne de bir bıkkınlık isabet etmez, dokunmaz. Yorgunluk yok, bıkkınlık yok. Her türlü nimetler içerisinde böyle sonsuza dek bir yaşantı. Şu anda imtihan dünyasında olduğumuz için bize biraz abes gelebilir ama biraz önce ifade ettiğim gibi oraya girildiği zaman artık çıkmak yok oradan. Çıkmak istemeyecek ki insan. Bir daha dünyaya dönmek ister. Hani dünyaya bir daha gelsem şöyle şöyle yapmak isterdim diyor. Biraz cahilce ifade verdim. Dünyaya bir daha tekrar gelme yoktur. Allah Azze ve Celle bu dünyadan çıkıp bizi cennetine koysun da oradan hiç çıkarmaz. Amin. Beşincisi kardeşlerim cennetü meva, Barınma cenneti. Yurdu. Sığınma. Ee, Necim Suresi 15. Ayet-i Kerime. İndaha cennetul meva onun yanında da bu sidratul münteha'dan bahsediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın Miraç'a çıktığı zaman onun yanında da meva cenneti vardır. Yani barınma cenneti. Yine Allah Azze ve Celle Naziat Suresi'nde ve emmen men hafe maqame rabbih ve neha nefse anil heva. Rabbisinin makamından korkan ve Nefsi isteklerden, arzulardan engelleyen kimse için فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَعْوَى Cennet, işte o barınma yurdunu takilirsin. Dikkat edin, hem Allah'tan korku, hem de nefsi isteklerden, hevalardan alıkoymak. Ondan sonra cennetül mevvâ gelir. Altıncısı, جَنَّةُ عَدٍ Adın cennetleri Kur'an'da çok duymuş ve okumuşsunuzdur. Bununla kastedilen yine ikame yani cennet cennetül ikame karar yurdu, kalma yurdu orada ikamet etme yurdu evi veyahut da evet bu adın cenneti hakkında cennetlerin tamamından cennet diye isimlendirilen yani ifadelerin tamamından bir cennet ifadesidir. Ee, <gülüyor> Cennetin tamamı bazen adın diye de isimlendirilir. Allah Azze ve Celle Meryem suresinde cennate adnil leti rahman ibade bil gayb. Adın cennetleri ki Rahman kullarına gaybda gaybda vaadetmiştir. Bakın, muttakilerin özelliklerinden biri de ne biliyor musunuz? Ellediina yu'minuna bil gayb. Gaybe iman ederler. Yani bilinmeyen şeyler. Cennet bizim için ne? <gaybe> gayb. Bilmiyoruz. Allah azze ve celle'nin ifade ettiği ve Resulü'nün sıfatladığı şekilde biliyoruz. Ama gerçekten nitelikleri, nicelikleri, hakikatları nasıl bilmiyoruz? İşte biz buna iman edeceğiz bu imanın gayba, bu imanın neticesinde de Allah Azze ve Celle o cenneti, o adın cennetini bize vaat ediyor. Söz veriyor ki ona da o söze de e, vefa gösterecektir. O sözü yerine getirecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle sözüne muhalefet etmez. Cennat-ı adnin yeduhlûneha fiha min esâvren vehebîn velu'l'â Adın cennetlerine girerler. Ve orada Altından ve inciden, altından bilezikler ve inciler takınırlar. Ve libasının dünya hariyin. Ve onların giysileri orada ipekten. Biliyorsunuz haramlar, şey, büyük günahlar mevzusunda işlemiştik. Men lebisen hariyin fid dünya, felem yelbisehu fil ahiret. Her kim dünyada ipek giyirse onu ahirette giyemez demiştik. Neden? İşte burada geldi. Çünkü ipek ahiret yurdunun, cennet ehlinin giysisidir. Burada sabır orada istediğin kadar giyme var. Aynı şekilde böyle incilerden, altınlardan takınma söz konusu orada. Her türlü söz. Sadece isim benzerliği vardır. Dikkat edin altın ondan sonra gümüş, ipek ama hakikatte dünyadakilerden çok daha üstündür aklının almayacağı şekilde üstün. Çok daha güzeldir, çok daha çekici, çok daha cazibelidir. Çünkü ifadeler öyle geliyor. İster erkek olsun, ister kadın olsun fark etmez. Onlar bütün hepsi o cennet hepsi bu güzel takılardan, süslerden takınacaklar, o şekilde gezip dolaşacaklar. Yine Tevbe suresinde ve mesakin tayyibeten fi cenneti adn Adın cennetleri içerisinde tayyid, böyle güzel meskenler vardı. Evet. Demek ki adın cenneti de e, bu şekilde ikame, karar kılma cenneti olarak, yeri, yurdu olarak anlaşılıyor. Yedinci isim darül hayavan yani yaşam yurdu demek. Hayvan kelimesi aslında Arapçada hayattan gelir. Yani yaşam yeri. Ve inne dâral âhirete lehiyel hayavan ahiret yurdu gerçek yaşam yeridir. Ve ma peki o ayet-i kerime üzerinde dünya hayatından bahsederken ve ma hâzihîl hayâtı dünya illâ la'ibû ve lehû dünya hayatı ancak oyun ve eğlencedir. Lev kânû ya'lemûn keşke bilmiş olsalar keşke bu dünyanın oyun ve eğlence olduğunu bilmiş olsalar Murat şimdi biz su dağıt insanlara hadi bir, uykular dağılsın biraz sekizinci isim Firdevs. Firdevs cenneti Allah Azze ve Celle Müminun Suresi 10 ve 11. ayet-i kerimede Ulaike'l <gülüyor> vârisûn. O Müminûn suresini açıp okursanız o birinci sayfada müminlerin özellikleri zikredilir. Orada öyle bir bahis var. Ve ilk ayet kerime katfelehal <gülüyor> müminûn. Müminler kesin felaha erdi şeklinde. Kesin muhakkak felaha kurtuluşa erdi. Ama kim ondan sonra o felaha eren kimseler tak tak tak tak böyle sayıldı. Kimler oldu? Ve en sonunda da öyle o kimseler, o müminler ki humul varsin, varisçilerdir. El-ı dini yaratınlı el firdevsahın fiha kahridin. Onlar firdeviz adındaki cennetin miracclarıdırlar. Onlar orada ebedi kalıcidırlar. Evet. Yine bir başka etkirmede, Kevs kef suresinde el-ı dini amel ve amelü salihatı iman edip salih amel işte kimselere Firdevs cenneti vardı. Ziyafet olarak ha nüzela ziyafet olarak. orada da hamledi Firdevs ismi kardeşlerin cennetin cennet isimlerini tamamına da verildiği söyleniyor veya en taziletlisına veya en üst derecesine ki en üst derecesi olması daha uygundur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki siz Allah'tan cenneti istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Çünkü o cennetin en yukarısı ortasıdır ve <gülüyor> cennetteki nehirler oradan doğar diyor. Oradan Firdavs cennetin içerisinden o pınarlar, nehirler doğar. Cennetin nehirleri ve o en üstedir. Onun üstünde de Firdavs cennetinin üzerinde de Allah azze ve celle'nin arşı var Yani Firdavs cennetine giren kimse Allahu ile komşu. İnşallah. Allahu ile komşu. Ona en yakın mertebede. Rabbim bizi Firdavs cennetiyle mükafatlandır. Orayı bizi nasip et. Yani. Dokuzuncusu. Cennatun naim. Nimetler cennet. Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ عَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ İman edip salih ameli işleyenlere naim cennetler naim cennetler vardır diyor. Bu da aynı şekilde cennetlerin, cennet diye isimlendirilen e, ifadelerin tamamını kapsıyor. Tıpkı e, kame, yani cennete adın gibi, hepsini kapsıyor. birbirinden farklı. Dolayısıyla <gülüyor> isimler birbirinden farklı ancak ifadeler, e, manalar genelde birbirine yakın. Yahut da aynısı. Bu da, bununla da kastedilen cennetteki nimetler, yiyecekler, içecekler, elbiseler, ondan sonra görkemli manzaralar, güzel kokular vesaire vesaire bunların hepsi kastediliyor. Onuncusu, el makamul emin, emin makam, güvenilir. Allah Azze ve Celle, Duhan Suresi 51 ve 52'de, innel muttehilleti makamin emin, muhakkak ki muttakiler, Rablerinden korkan kimseler emin bir makam içerisinde yani güvenilir bir yerdedirler fi cennetin ve uyun cennetlerde ve pınarlardadırlar evet kardeşlerim eminlik her türlü afetten, beladen, musibetten kötülükten, kötü sözlerden hoşlanılmanın her şeyden emin insan kötü söz küfür, ondan sonra sövme, duymaktan hoşlanır mı? Yahut afet, musibet, hastalık beladan hoşlanır mı? Bunların hiçbirinden hoşlanma. Ama bunların hiçbirinden de şu dünyada emin değil. Her an başınıza gelebilir. Her an bir kötülükle burun buruna gelebilir. Hani e, kaza geliyorum demez gelir derler ya işte o. Her an musibet gelebilir. Çünkü buna hazır olacağız. Buna hazır ve e, sabırlı olacağım. Allah'a mansabilin, Allah sabredenlerle beraberdir. Her an, her şeyle, her türlü bela, musibet, kaza ile, kötülükle burun buruna, karşı karşıyız. Ama bu durumda eğer biz imanımız sağlam, salih amellerimizle de bu imanı kuvvetlendirmişsek, o musibetlerin karşısında dimdik durabiliriz İşte buna karşılık ahirette eminlik hiçbir şeyden korkuyor. Yani kötülük olan, kötü söz olan, musibet olan, hastalık olan ne kadar şey varsa onların hepsinden emin ve rahat içerisindeyiz. inşallah cennette. Allah Azze ve Celle innel muttakine fî meqamün emin muttakiler emin, güvenilir bir yerde dedi. Sonra da dedi ki yed'ûne fîhâ bi kullu fâkihetin âminin o emin makam içerisinde emin olan yerde, cennette emin bir şekilde kendilerinden emin bir şekilde her türlü meyveden isterler şahı. O meyveler istedikleri zamanda onlara gelir. Niye? Geleceğinden eminler. Şimdi insan şuradan çıktığı zaman baştan geleceğinden emin değil. Belki devrinden varamayacak. Allah Azze ve Celle o kula, neler takdir etti ancak başına geldiği zaman bilecek emin değil hiçbir şeyden emin değil ama ahiret bunun tam tersinden tam bir eminlik yer. evet 11 ve 12. isimler makamı sıdık yani gerçek oturma yeri gerçek kalma yeri ve kadımı sıdık gerçekten hak olarak varma yeri, <gülüyor> geliş yeri olarak zikrediliyor. Bu hususta da Allah Azze ve Celle Kamer Suresi 54 ve 55'te innel muttakine fi cennatin ve nehar. Muttakiler, cennetler ve nehirler içerisindedir. Fi mak'ad-ı Hak mecliste oturak içerisindedirler. Fi mak'ad-ı e, Bu ifadeye yakın olarak şunu zikredebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıkarken hicret ederken Allah Azze ve Celle ona İsra Suresinde geldiği üzere diyor ki şöyle demesini, şöyle dua etmesini istiyor. Kur Rabbi edekilni müdekhale ve ahricni muhuraca sidqın. Ey Rabbim beni doğruluk, hak çıkarışıyla çıkar halk girdirişiyle girdir. Yani Mekke'den çıkar, e, çıkarken yani sana itaat üzere ve Medine'ye girdirirken de itaat üzere girdir. Bir yere giriş ve çıkışlar Allah ile ve Allah için olursa giriş ve çıkışlar Allah Azze ve Celle ona kefildir. Onun için girişlerimiz, çıkışlarımız hep Allah için olacak. Eğer böyle olursa biz nak ı denilen hak meclis içerisinde oluruz cennette. Girişi ve çıkışı herhangi bir beldeye, herhangi bir yere giriş ve çıkışı Allah için, Allah rızası için olan kimse o, ona korku yoktur. Allah Azze ve Celle Teala ona yardım edecektir, ona kefildir. Bu ayet-i kerimenin testirinde e, İbn-i Kesir rahmetullahi aleyh diyor ki bu sıdık makamında hak mecliste olan kimseler ben bahsederken şu hadisi delil getirmiş. Diyor ki adaletli olan kimseler Allah'ın katında nurdan minberler üzerindedir. Nurdan minberler üzerindedir. Bunlar, bu kimseler bu kimseler diyor, ehillerine ve ellerinin altındaki, bununa e, kimselere, ailelerine veya çalıştırdıkları kimselere adaletli davranan kimselerdir. Bunlar burayı hak edecek demek istiyor yani. Bu hadisi ondan dolayı delil getirmi. Dolayısıyla innalllaha yuhibbul muqassatin Allah adaletli olanları sever. Adalet nedir? Adalet eşit davranmak mı? He? Hayır eşit davranmak değil. Adalet, her hakkı hak hak sahibine vermek. Eşyayı yerli yerince kullanmak. Herkese eşit davranmak adalet değil. Adalet, hakkı hak sahibine vermek. Bu da herkesin, her yiğidin harcı değildir. Allah Azze ve Celle bize, önce kendi nefsimizde ve ailemize adaletli olmayı nasip Sonra da diğer kardeşlerimize emrimizin altında bulunan insanlara vesaire. Çünkü adalet çok zor bir şey. Özden Allah Azze ve Celle inna Allah yuhibbul muksatin. Allah adaletli olanları sever. Allah bize adaletten ayrılmaz. Bir toplum adaletli olduğu sürece mutlaka ayağa kalkacak. Bir devlet bir <gülüyor> yönetim zulümle yönettiği sürece adaletli olmadığı sürece yıkılmaya mahkum bu tarihle e, sabittir bunu biliyorsunuz zulmetmeye başladığı zaman e, herhangi bir otorite herhangi bir sistem o yıkılmaya mahkum er veya git ama adaletli olduğu sürece ayakta duracak en güzel adalet ise İslam'ın adaletidir son konu orayı da kısaca şöyle bitirelim inşallah Cennetlerin adedi hakkında evet cennetler birçok cennet ifadesi var. Ee, ayet ve hadislerde birden fazla cennet e, ifadeleri geçiyor. Ee, cennet kelimesi biraz önce söylediğim gibi bu bahçeleri, kalma yerlerini, ondan sonra sarayları, köşkleri içerisinde alan bir ifade cennet. Dolayısıyla Ee, Sahih Buhari'de Enes bin Malik'in rivayetinde giren bir hadis bunu biraz daha kardeşlerim açıklığa kavuşturuyor. Ee, Ümmü Rabi'ye adında bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. Bu Harise bin Suraka'nın e, annesidir ki bu sahabe Bedir savaşında şehit düşüyor. Diyor ki bu kadın Ümmü Rabi benim şu oğlan yani Harise hakkında bana haber verir misin diyor. Ona diyor Bedir günü garip, kör bir diyor e, ok isabet etti ve öldürüldü diyor. Yani o Bedir'de şehit düşmüştü diyor. Eğer diyor o cennette ise ben onun acısına dayanacağım, sabredeceğim diyor. Ana, ana yüreği, dayanamıyor. Eğer cennette değilse ben o zaman ağlamayı şiddetlendireceğim diyor. Çok ağlayacağım demek istiyor. Subhanallah. Diyor ki Aleyhissalatü vesselam, ey ümmü Harise, ey Harise'nin anası, cennet, cennet içerisinde, bir cennet içerisinde cennetlerdir. Yani cennet diye ifade ettiğimiz kavramın içerisinde birçok cennetler var demek istiyor. Cennetlerdir, muhakkak ki senin oğlun en yukarıdaki Firdevs cennetindedir. Sübhanallah, Allahu Akbar senin oğlun en tepedeki firdes Cennet'in içerisinde dedi. Allah yolunda şehit olan bir kimse Allah yolunda gerçekten onun rızasını kazanmak için Allah'ın kelimesi yüksek olsun diye savaşan kimselerin yeri firdes Cennet Allah'ın biz anı nasip Sahihayn'da Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir başka hadiste Ebu Musa el Eş'ari hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki tane cennet vardır. Onlardan birinin kapları ve süsleri ve içerisindeki bulunan şeyler, şeyler altındadır. Diğer cennette vardır. Onun kapları, süsleri ve içerisindeki bulunan her şey gümüştendir diyor. Böylelikle dört tane cennet ortaya çıkmış oluyor. Dört tane ayrı cennet. Sonra hadisin devamında diyor ki oradaki insanlar e, Rablerine bakarlar ve e, adın cennetleri içerisinde adın cenneti içerisinde o, onların bakmaları yani oradaki müttakilerin bakmaları ile e, Allah Azze ve Celle'nin yüzü arasında yani onun gözükmesi arasında e, Allah-u Teala'nın kibriyâ yani yücelik, ululuk ridası. Rida biliyorsunuz üst tarafa örtülen şey. Örtüsü vardır. Diyor. Evet. Biliyorsunuz ee, muttaki kimseler, cennet ehli kimseler Rablerine bakacaklar ve Allah Azze ve Celle'yi görecekler. Bu mükafatın en üstün olanı. Ama burada kibriya ridasından, yücelik ve ululuk elbisesinden bahsediliyor. Bu da demek ki ayrı bir konum, ayrı bir ortam veya zaman. Bunun da mahiyetini ancak Allah Azze ve Celle bilir. Son ayet verimler, Rahman suresinde وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ Rabbihi cenneten Rabbisinin makamından korkan kimciseler için iki cennet vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> وَمِنْ dunihi ma جَنَّةً Bunun aşağısında da iki cennet vardır diyor. Burada tefsirlerde bu yukarıdaki cennetten, aşağıdaki cennetle kastedilen hadisle kastedilendir diyor. Yani e, üstteki cennet, o iki cennet içerisinde altınların oldu, yani e, süslerinin, kaplarının, eşyalarının altından olduğu, onun altındaki iki cennet de e, süslerinin, eşyalarının, kaplarının vesaire e, gümeşten olduğu cennetlerdir diyor. Her halükarda bunlar gümüş veya altın olsun. Daha önce de söylediğim gibi dünyadakine asla benzemeyen, dünyadakinden çok daha üstün, çok daha kaliteli Allah'ın kullarına bir ikram. Rabbim, bizi bu ikramlardan mahrum etme. Bizi <gülüyor> vaad ettiğin cennetler içerisinde, Adın cennetleri içerisinde, Firdayız cennetleri içerisinde, Selam yurdu içerisinde dolaştı. Muttakilerle beraber orada bizi konaklar. Bize oradan en güzel sarayları, en güzel konakları ikram et. Bizi zürriyetimiz olan çoluğumuzu, çocuğumuzu bağışla, hep beraber sevdiklerimizle beraber orada olmayı, orada buluşmayı birbirimize selam vermeyi bize nasip eyle. <gülüyor> Allah'ım bizi affet. Hâdâ vallahu âlem ve sallallâhu alâ nebî cîmâ Muhammed ve âhire en elhamdülillahi Rabbi'lâlim. Subhanî taallâhim ve bihamdik icerâbna allâh lâ antasla. Şu nerede dağıtın kardeşlerim. Dördüncü haftanın ayet falisti.